Gönül sadasından hepinize hayırlı akşamlar. Ee, kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar bir Gönül sadası programında daha birlikteyiz. Biz konuşuyoruz karşıdan sada geliyor hocam sağ olsunlar dinleyicilerimiz. Bize aksise daha veriyorlar. Evet, ee, evet. Sağ olsunlar bu programı biraz da onların e, ilgileriyle e, devam ettirmiş Çok oluyoruz. Doğru, haklısınız efendim. Ee, sağ olsunlar güzel ruhlar bize güzel mesajlar gönderiyorlar ee, ve bizi de e, onlarla daha fazla birlikte olmak evet, yönünde teşvik ediyorlar. Ve marifet iltifata tabidir demiş şair. Müşterhis meta zayıdır diyor yani bizi de şekillendiren odur yani. Eyvallah hocam. Şimdi geçen hafta... E, ...anlam konusuna girdik ama... ...biraz kenarından dolaştık. Çıkamadık. E, <gülüyor> çıkamadık. çıkamadık evet. Çok başka, çok e, mühim mevzulara da girdik o sırada. E, bu programın güzelliği de bu zaten. Evet. E, bir serbest çağrışımlarla yolluyoruz. Evet, evet. Mana, anlam... Bir genç kardeşimiz e, bize bir mektup yazmıştı. Ben hayatımda bir mana bulamıyorum. Ben idealist bir insandım. ...ne oldu ideallerimi kaybettim. Geçenlerde benim posta kutuma bir e, hekim arkadaşımızın mesajı düştü. Dedi ki e, dini manada e, çok karamsar bir ortamda yaşıyoruz. İnsanlar artık e, ideallerini kaybettiler. Ben de hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. E, konuşursam e, insanların benim inancımı, imanımı zedeleyeceğinden korkuyorum kendi içime kapandım şeklinde böyle biraz şikayet halinden şikayet eden bir mektuptu bir şairin bir dizesi geldi aklıma kendi halim söylerem kimseden şikayet etmezem yeah, evet. kendi halleri de aslında bir şikayete dönüşmüş insanlar var ne dersiniz hocam? Bir bir ümitsizlik buhranıyla karşı karşıya gibi görünüyoruz. Genç nesilde böyle nihilizm giderek bir e, yaygınlık kazanıyor gibi. İnsanların gözlemleri var. E, çeşitli yerlerde dile getiriliyor. İşte gençler arasında deizm yayılıyor. E, daha böyle bir e, tanrıya inanma ama herhangi bir dine bağlı kalmama yönünde daha yaygınlaşan bir Zihniyet var deniyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz, gözlemleriniz nedir? Vallahi ben e, çok fazla yani insanlarla temasım yok. Hani işte biraz matbaata bakıyorum, biraz görsel falan. Ama ben şunu size yani bu açıklamalarınızdan şu nokta zihnime geldi. Demek insan hayatta bir mana arıyor yani. Başka canlılara bakıyoruz böyle bir arayış görmüyoruz yanında onlarda. Ama bizde bir anlam arayışı var ki hayatımın anlamı kayboldu. İnsan olmayan bir şeyi aramaz. Şu halde bu anlam fikri, anlam idesi bize nereden geliyor diye düşünmek lazım diye düşünürüm başlangıçta. Diğer canlılarda böyle bir şu yani bir idenin bizde var olması demek bir hikmetin hani anlam dediğimiz idenin bir hikmeti var ki bir o bizde var oluyor. Yani şimdi anlamın arkasına doğru geçiyoruz. Peki sebep ne diyor? Yani kozalite neden hikmetine? Bu e, hadise deneyle saptanabilir bir şey olsa gözlem yapacağız. Ama deneyle saptanamıyor. Ve bizde bir ide böyle bir ide var ve bu, bunu kaybettiğimiz zaman mutsuz oluyoruz. Peki bunun çaresine? E, i̇nsanda bilgi kaynakları belli. İşte birisi gözlem, diğerisi, diğeri rasyonel, ak, aklın kendisinin doğuşta var olan bilgisi, aklın kuralları, bir de nakil var. Bir de buna sezgiyi eklediler. O halde yani benim böyle bir sorunum olsa hayatımın anlamı kalmadı diye ben burada gözlem ve e, rasyonel bendeki mesela aklın kendi bilgisi en basiti, bir şey kendisidir başka bir şey olamaz. Bu aklın kuralı, tem, temel kuralı. Doğuştan bizde bu var. İki ayrı şey, üçüncü bir şeye eşitse o iki ayrı şey birbirine eşittir. Bunlar aklın kuralları. Bunları siz daha iyi biliyorsunuz. Ben Biz matematikte, matlıkta okumuştuk. Burada da yok. O zaman nakle bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Kendi hayatıma bakıyorum. Bana hayatın anlamını, hayatın anlamını nakil öğretti. Nasıl bir nakil bu? E, ailemden yani beni terbiye eden insanlardan gelen bir nakil. Burada bir kavram daha çıktı karşımıza terbiye kavramı. İnsan varlığı terbiye ediliyor. Eğitiliyor. Evet. Bu eğitim sadece bedensel bir eğitim değil. Aynı zamanda zihinsel ve ruhsal bir eğitim. Kalbimizi de terbiye ediyorlar. Ve hayatın anlamını biz bu terbiyede buluyoruz. Ama öyle terbiyeler var ki olabilir ki hayatın anlamını ignor ediyor, ihmal ediyor, düşünmüyor. Ama insan varlığında sizin birazdan sorduğunuz problemde o çok net görünüyor. Hayatın anlamını yok sayan bir terbiye sistemi içerisinde yetişmişseniz bu nokta açıkta kalıyor. Ama hayatın belli safhalarında bu anlam size kendini eksikliğiyle hissettiriyor. Yani terbiye sisteminde hayatın anlamı, kavramı yoksa bile o iş dünyanızda var olan bir ide, bir idea ve onu, onu kendini size hissettiriyor. Şu anda yapılacak olan şey belki önce bilgi bazında hayatın anlamını içeren bir kavramsal çerçeveye, bir düşünce sistematiğine müracaat etmek, önce bilgi bazında onu öğrenmek diye düşünürüm. Ama her bilgi problemimizi çözmez. İnanç bazına geçmezse, inanç düzlemine geçmezse o bilgi, o problemi çözmez. Bilgi olarak kalır. İnanç olarak kalması için de, veya inanç düzlemine geçmesi için ise, oradaki paradigmayı izah edemiyoruz. Nereye kadar inanç, nereye kadar bilgi? Böyle izah edilemeyen bir takım paradigmalar var. İzah dediğimiz zaman, yani aklın sınırların ötesinde bir hadise. Deterministik kurallara tabi olmayan neden sonuç ilişkileri içinde izah edemediğiniz e, ed evet evet bir hadise. Daha kuantum e, evet. dünyasında belki anlayabildiğimiz şey. Probabilistik var. bir hadise belki yani hmm. ne oldu nasıl gittiği belli olmayan bir hadise. Dolayısıyla e, ama şunu söyleyebiliriz belki yani hayatın anlamını e, yitirmişseniz bunun eksikliğini hissediyorsanız sizin gibi aynı yoldan geçmiş hayatın anlamının bulduğunu söyleyen insanların yazdıklarına hayatlarına bakabilirsiniz biliyorsunuz biz işte üniversitede asistanlığa başladık o zaman e, dekanlığa yazı var yazı yazılıyor cevap veriliyor e, İlk yeni başlayan asistan çömez e, kürşeye geldi gitti evrakını tutar Demir hoca izne gidecek bir yazı yaz diyor. Nasıl yazacağım? En basiti daha önceki örneklere bak oldu. Bu kadar basit. Hayat için çok fazla büyütecek bir şey yok. Sen izne gideceksin. Asistanlar nasıl yazmışlar önceki örneklere bak. Siz de eğer hayatın anlamını yitirmişseniz ve bundan sıkıntı çekiyorsanız çekmeyenler de var çünkü bulamıyorsanız hayatın anlamını yitirmiş ve sonra bulduğunu söyleyen, yazan insanlar, yazdıklarına bakın. Daha iyisi böyle bir insan tanıyorsanız, onlar ahbap olun, yani yiyin, için, gezin, dolaşın, meclisinde bulunan, bakalım ne yapmış adam yani, bu problemi nasıl çözmüş. İlla bir sonuç alırsınız diye bir şey yok ama en azından size yoldaş olan birisini bulursunuz. Küçük bir fıkra Nasikettin Hoca'dan, herkes bilir ama bir daha söyleyelim. Nasikettin Hoca eşekten düşmüş, etrafına toplanmışlar üst baş perişan kavuk filan bir tarafa savrulmuş aman hocam hekim işte hocam demiş, yok yok yok demiş bana onları getirmeyin hekimi getirelim eşekten düşen birisini getirin <gülüyor> benim halimden o anlar diyor yani evet. olay bu evet. hayatın anlamı evet hocam e, şimdi bu hayatın anlamı e, psikiyatrinin de uğraştığı konulardan bir tanesi çünkü e, bazen bize e, danışan başvuran insanlar büyük bir anlam boşluğundan yakınıyorlar evet Biraz modern dünya da insanı getirip böyle bir yere bıraktı. Çünkü geleneksel anlam sağlayıcı yapılar çözülmeye uğradı, aşınmaya uğradı. Din batı toplumunda mesela büyük bir çözülmeye uğradı. Dolayısıyla neyin doğru, neyin yanlış, neyin günah, neyin sevap olduğuna dair bir genel kabul ve itikat bozuldu. İnsanlar benim için iyi olan iyidir diyorlar bu korkunç bir bencilleşme çağını da beraberinde getiriyor. Herkes sadece kendisi için iyi olanı istiyor. Tabii oradaki iyi kavramı da çok önemli bir şey. Anahtar kavramı yararlı diyelim. Yararlı evet. diyelim. Nefsime hitap eden, Tabii, ego'ma nefse. hitap eden arzularımı doyuran. Yani daha yüksek bir iyilikten bahsetmiyoruz. Evet. Tabii, beni tatmin eden, hoşuma giden şey iyidir diye bakıyor insanlar. Bu konuda çalışmış enteresan bir adam var. Viktor Frankl diye. E, İkinci Dünya e, Savaşı'nda... E, ...Temerküz kamplarına tıkılan bir... E, ...musevi doktor. İsviçreli bir musevi doktor. E, o... E, ...Temerküz kampında... E, ...şöyle bir şey gözlemliyor. Bazı insanlar... ...çok çabuk pes ediyorlar ve vefat ediyorlar. <Gülüyor> Bazı insanlar ise direniyorlar ve kamptan sağ çıkmayı başarıyorlar. Kim sağ çıkıyor diye bir bilim adamı kafasıyla bakıyor, incelemeye çalışıyor. Ümit duygusunu koruyanlar ve anlam duygusuna sahip olanlar. Yani ben bu acıları yaşıyorum, şundan şundan dolayı yaşıyorum. Yaşadıklarından bir anlam çıkarabilen, bunun üzerine tefekkür eden... Ve bütün bunları aşabileceğine dair kuvvetli bir ümit taşıyan insanlar kolay kolay ölmüyorlar. O, bütün o olumsuz e, şartlara rağmen. E, oradan da o böyle bir e, logoterapi diye bir anlam eksenli bir psikoterapi ekolü üretiyor. Ve insanın temel meselesinin anlam açlığı olduğu. Logoterapi. Logoterapi. Buradaki logo, logostan logo, mı? Logo logostan. Logostan geliyor, Evet. evet. Hikmet terapisi. Hikmet terapisi tabii. Yani tabii. insanı temel saiki bu terapi yönteminin insanı hayatının anlamını bulmaya sevk etmek. Sevk etmek. Ee, anlam üzerine düşündürmek. Şimdi gaye ile anlamı birbirinden birbirine karıştırmamamız lazım bence. Evet. Ee, i̇nsanın hayatının bir gayesi olabilir. Yükselmek isteyebilir. Evet. Profesör olmak isteyebilir. ...zengin olmak isteyebilir. Bu bir gayedir... ...maddi bir gayedir. Evet. Ve tanımlanmıştır bu. Evet. İşte ortama göre bunun tanımı var. Bunun bir tanımı evet. var. Evet. Ama anlam... Anlamın, ...manevi bir şey. Anlamın tanımı yok ama. Evet. Mana... ...sadece bu dünyadaki... E, ...yapıp ettiklerimizden... ...devşiremeyeceğimiz bir şey. Ötelerden ...bir rabıta olmadan... ...ötelerin sesini duymadan... ...sonsuzluğun... E, ...ateşi içimize düşmeden... ...sanki cevap bulamayacağımız evet. bir şey. İnsan... E, ...sadece mesela meslek hayatında da... ...anlam bulabilir. E, kendini oraya adar ve... E, ...kendince bir oradan... ...anlam üretebilir ama acaba o... ...ne kadar yeter insana? Geçen programda hani bir... E, ...hocanızdan bahsettiniz, bir pencere... ...açtı... E, ...benim onu tekneden bahsettim. Öyle dediler, evet, evet, yani evet. Çocuklar öyle söylerler, evet. Biraz da insanlar kendilerini e, ölümün hakikatine e, kapatmak için işkolik oluyorlar. Maalesef. Biraz da insanlar kendilerini ölümün hakikatine kapatmak için alışveriş bağımlısı haline geliyorlar. Evet. Veya türlü iptilalara duçar ha, e, hale geliyorlar. Evet. E, her insan ölümlü olmak hasebiyle bu anlam çağrısına bir cevap vermek zorunda. Ölümlüyüm. Yani cesedimi gezdiriyorum. Ama bu cesedi bir gün gezdiremez hale geleceğim. O zaman bu hayatı niçin yaşıyorum? Yani geriye dönüp baktığım zaman ben bu hayatı şu şu şu amaçlar, şu şu şu değerler için yaşadım. Benim hayatımdan geriye şöyle bir şey kaldı. Ya nasıl söyleyeceğiz? İşte o değer meselesi çok mühim burada. Değer sözcüğü çok mühim. Hmm. Ben yine önce bir isterseniz seküler bazda bir olaya yaklaşayım. Şimdi bizim bir dış dünyamız var. Fiziksel dünyamız var. Aklımız ve bedenimiz burada çok etkin ve biz bunu görüyoruz. Ve biz bunu ötekine gösteriyoruz. Öteki de bizim bu dış dünyamızdaki eylemlerimize göre hakkımızda hüküm veriyor. Hükümler müsbet olursa çok mutlu oluyoruz. Varlığımız tamamlanmış oluyor. Ama bir de iç dünyamız var. Esas biz anlamı iç dünyada kuruyoruz. Anlam, anlam organizasyonunu diyelim size. Ve yaptığımız her eylemin Dış dünyamızdakinden daha derin iç anlamları var. En basit bir eylem yapsak. Diyelim ki bir taşı aldık duvarın üstüne koyduk. Bu fiziksel bir hadise. Ama biz o taşı alırken o hadiseye bakışımızı bu taş bir otomobil geçerken ona çarpabilir. insan ayağına takılabilir. Yoldaki güzelliği bozabilir türünden. Ona dış dünyada karşılığı olsun olmasın hı hı. böyle bir anlam yükleyebiliyorsak bir anda iş dünyamızın ne kadar farklı bir noktaya doğru evrildiğini Tabii. göreceğiz Tabii. kendi içimizde. Bu neden? Demek ki bizim varlığımız bakın yaratatışımız demiyorum özellikle çeküler konuşuyorum bugün demek ki bizim varlığımız yaptığımız her eyleme zahirin ötesinde bir başka görünmeyen bir e, yorum getirirse mutlu oluyor. Biraz evvel söylediğim gibi böyle yorum getiren insanların kitaplarını okuduğunuz zaman, tanıdığınız zaman bir anlamda bütün dış dünyanız, bütün dış dünyanız aynı kalsa bile iç dünyanız çok genişler. Bir de buna sizin biraz evvel sözünü ettiğiniz ahiret inancını, ölüm realitesini, hizmet güzelliğini, merhametin ve şefkatin insan ufkuna getirdiği yumuşaklığı katarsanız bir anlamda, anlam dünyası renklenen bir feza gibi olur yani. Zahirdeki her hareketiniz kendi iç dünyanızda muhteşem yankılar uyandırır. Ve bu hareketin dış dünyadaki etkilerde de müthiş olur. Eskiden uslup diye bir şey vardı hareketlerimizde. Tavrı hareketteki uslup. Mesela bir kapıyı kapatıyorsunuz, bir yere giriyorsunuz. Adımlarınız, yürüyüşünüz, bakışlarınız. En basiti, yani bir resmi daireye girdiniz, bir iş yapacaksanız girmek var, girmek var. Eğer iş dünyanızdaki anlam zenginliği sizin gerçek malınız olmuşsa, o dünyada bir e, deneyim sahibi olmuşsanız girişiniz başka türlü olur. Ee, yakında bir seyahatte işte trene biniyoruz. İnsanlar o kontrol noktasına hızla yaklaşıyorlar. E, trenin kalkmasına vakit var, bütün yolcusunu alıp kalkacak. E, siz de biraz geride duruyorsunuz ve insanlara yumuşak yüzle bakıyorsunuz yani. Bir süre sonra buyurun diyorlar yani. Siz geçin. Ee, şeye gerek yok. Nasıl herkes geçecek yani? Orada bir problem yok. Ama ben evde geçeyim. Ve de numaralı yani yer kapmak da yok. Ama bir telaş, bir acele, orada bile bir gerginlik var. Bırakın aksın hayat yani. Siz fazla müdahil olmayın. Ee, aynı eylemi bir su verirken, bir, bu bir hizmet, bir, buyurun diyorsunuz. Gözlerinizi içe gülerek buyurun diyorsunuz. O sizin içinizdeki zengin anlam dünyasında kaynaklanıyor. Hı hı. Yani, yani yaptığımız, ettiğimiz her şeyi aslında uhrevi bir bilinçle, bir metafizik bilinçle metafizik yaptığımız, evet, evet, zaman, evet. yaptığımız zaman o sıradan eylem bile farklılaşıyor. Evet aynen farklılaşıyor. öyle. Farklaşır yani. Mesela en basit araba kullanırken, yahu araba kullanırken yol verme meselesinden cinayet çıkıyor bu memlekette yani. Ben çok üzülüyorum. Hı -hı. Çok üzülüyorum yani. Hı -hı. Kızmıyorum, çok üzülüyorum. Hı -hı. Değer mi diyorum yani. Arap'a güzel bir şey, bir, bir e, hizmet ediyor size. Hocam orada şöyle bir problem var. E, Desmond Morris'in bir kitabı var, İnsanat Bahçesi diye. Modern şehirler artık giderek bir insanat bahçesine e çünkü e, başladı. Çünkü modernite ve kapitalizm bunu körüklüyor, bencilliği evet. körüklüyor yani. Ve anlamı aldı hayatımızdan çıkardı, sıfır ayın indirdi. Şimdi e, bize robot olduk. Evet öyle olduk. E, Sapolski diye bir şey var Robert Sapolsky bir bilim adamı ilginç bir tespit yapmış. E, ha, normalde zebralar ülser olmazken hayvanat bahçesindeki zebralar ülser oluyorlar. Onlar da mı stres çekiyor yoksa Tabii, yapmayın. Hay hayvanat ya. Tabii özgürce dolaşamadığı için şey e, kısıtlı alanda hareket etmek mecburiyetinde kaldığı için. Ee, ...hastalık geliştiriyorlar. Ya biz ne yapalım Psikolojik yani? Tabii, i̇nsan da modern şehirde çok tıkı, tıklım tıkış yaşamak mecburiyetinde kaldığı için... ...daha öfkeli. Normalde insanın yeşil alan görmesi lazım. ağaçlan, teskin olması lazım. Tabii. Bir e, bahçenin altında, bir, e, bir ağacın altında bir bahçenin güzelliği içinde, çiçeklerin içinde oturabilmesi lazım. Şimdi İstanbul'a bakın... Yani maalesef yeşil alanlar tek tük e, etrafımızda var ama onlar da insanların kullanımına çok açık Aa, değil. Ve, ve, ve boğulmuş vaziyette. Boğulmuş vaziyette. Yani göz bir hayle takılıyor yeşil alan görüyor ama uyduruk yeşil alan yani. Tabii yani ben e, bu nasıl gidecek, nereye kadar gidecek inanın e, çok dehşetle izliyorum. Bence kişisel olarak hemen oraya da bir şey çıkartayım bizi duyan olmuyor ama. E, olur, olur, <gülüyor> olur olur, olur olur yani yıkıp yıkıp bizim binaları park yapmamız lazım. Evet. İnsanların rahatça oturabileceği, birbiriyle karşılaşabileceği, başörtülüyle başörtüsüzün. Tabii tabii. Efendim Alevi ile Sünni'nin, Kintre Türk'ün, çatışma noktaları evet, olarak gördüğümüz her yerde insanın ortak kullanacağı alanların çoğaldığı, birbirinin yüzüne baktığı, birbiriyle bir ortaklaşalık duygusu yaşadığı alanları çoğaltmamız lazım. Ve sonbahar yapraklarını deneyimlediği. Evet. Mevsim geçişlerini mevsim, gördüğü, ilk yani, bahar canlanmasını gördüğü. Evet, gördüğüm. şimdi evet. Bu sıkışma insanları hep hakkının yendiği duygusuna götürüyor hocam. Dolayısıyla şimdi bir adam sizin önünüze arabasını kıvırdığı zaman şöyle düşünmeye başlıyor kişi. Ya benim hakkımdı bu yol. Benim hakkım olan bir şeyi benden alıyor. Kendimi savunmam lazım. Evet. Ona reaksiyon göstermem lazım. Eğer böyle her seferinde beni birisi mağdur ederse ne olacak bu işin sonu? Bu sefer başlıyor kavgalar. Ya. Yani bir psikolojik altyapısı var onu söylemek doğrudur, için. Doğrudur, doğrudur e, tabii. Araya girdim. Doğrudur. Yok evet. yok. yok çok hoş oldu, çok hoş oldu. Yani bırak da hak onun olsun yani. Evet. Çünkü sizden yani sizin içinizdeki anlam dünyasından ciddi bir yeri koparıp alıyor. Hırs, hak, yani rasyonalite biraz evvel buyurduğunuz çok güzeldi o. Çok sıradan bir hareket bile sizin kendi iç dünyanızdaki anlam e, alemine bir a, değer yüklediğiniz zaman o hareket de, o alem müthiş zenginleniyor ve ış, ışıldıyor. Ve bu aktif bir alem. Çünkü siz boyuna eylem yapıyorsunuz. Her eyleminiz orada dünyayı zenginleştiriyor, geliştiriyor. Bu size ait bir hadise. Yani hayata Sadece rasyonel ve maddi bir göze bakmadığınız zaman benim bir duygu dünyam var, bu hareketim yaptığımda o duygu dünyasında bunun aksi ne olur diye düşünüp o duygu dünyasına bir açılım gerçekleştirdiğiniz zaman oradaki değerler statik kalmaz, yenilenir. Vücudumuzun yenilendiği gibi, zihnimizin her sabah yenilendiği gibi iç alemimiz de yenilenir anlam dünyası. Ve o çok güzel bir dünya. O dünya size aittir. Kimsenin girmeye, girmeye e, gücü yetmez. Söylerseniz biraz anlaşılır ama malumunuz lisan iç dünyamızdaki zenginliğin çok cüzi bir kısmını aktarabilir. Onun için konuşurken biz jestlerimizi de kullanırız. Hatta bazı Allah dostları nazarlarını kullanırlar. Yani hiç konuşmazlar nazar, nazardan nazara geçer hadise. Onun için mesela eskiler şöyle derlerdi Nazarı Evliya'ya muhatap olmuş. Peygamberin ashabı gibi yani. Hazreti Resulullah'ın nazarına muhatap olmuş. Onunla şereflenmiş insan. Evet. Dolayısıyla anlam Hı. hadisesi böyle bir şey. Tabi ki biraz haber bahsettiğiniz yani o ahiret, ölüm, kader, onlar düşündüğünüz zaman. Bu parklar çok mühim bir şey. Ben yine oraya geleyim. Çünkü hı hı. içimde bir ukdedir o. Hı hı. İnsanın, i̇nsanın tabiattan kopmaması lazım. Yani e, o büyük e, pitoresden kopmaması lazım. E, mekansal olarak o çok mühim bir hadise. E, hayatın akışını. Çünkü biz hayatın akışını zaten deneyimliyoruz. Bunu kurgusal manada yaptığımız zaman bu deneyim de kurgusal oluyor ve bizi tatmin etmiyor. Bir süre için tatmin eder. İşte gökdelenleri, yüksek tökülürse akıllı binası ama insan aradığı o değildir. İnsan bir çınar ağacının dibinde oturmak, son bağlı dökülüşünü hissetmek ve bir hatta üşümek ister. Hafifçe titremek ister. Tabiatın o esprisini önce vücut bunu algılıyor. Ama hemen ruh katılıyor hadiseye. Bir süre sonra diyorsunuz ki burada bitti bu. Çünkü her şey sonludur hayatta. Kendinizi başka bir mekana çekiliyorsun. Ama mutlaka bunu yapmak lazım. İnsan gökyüzünü görmek ister. Bütün bunlar anlam getiriyor hayatınıza. İş dünyanızı eğitiyor, renklendiriyor. Eğer bozkırıdaysanız bozkırın bu ihtişamını görmek isterseniz. Orta Anadolu ya da... Boşluk hocam e, Siz e, Yani e, mimariyle e, Felsefi düzenle de ilgilenen Bir insan olarak boşluk Duygusunu insanın hissetmesi Lazım. Değil mi? Kainattaki boşluğu evet. ya Her şey tıkış tıkış doldurulduğu Zaman insan bir Refah felah bu, Göremiyor bulamıyor Mesela Çöle bakmak denize bakmak Ufku, Ufka bakmak, ufka bakmak. Bir dağ tepesinden yamaçlara bakmak. insanın içini büyük bir sürurla, bir sevinç duygusuyla dolduruyor. Evet, evet. Aslında bizim içimiz de işte oralar gibi geniş ve zengin. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz büyük nüsayız. Aile küçük nusa. Şimdi geçen de bir, birkaç sene önce Antalya'dan çıktık. Elmalı'ya gidiyoruz. Hemde de bir doktor arkadaş var. Hoş bir insan. Yani genç bir insan. Hı hı. Ya dedim şu toroslara bir bak. Hı hı. Kar yağmış Kasım sonu. Hı hı. Zaten dediler ki bir hafta daha geç kalsaydınız göbelik içinden geçemezsiniz. 1850 metre. Ee, yoldan giriyoruz kimse yok penhar bir yol muhteşem bir manzara. Bu sonra bana diyor ki dağlara bakmayı diyorsun siz öğrettiniz bana. Bana da birileri öğretti dağlara bakmayı. Bu kadız kitabımızda da dağlar var çok Tabii. mühim bir hadise. Tabii. İnsan insan tenevvür arar Kemal Bey. E, farklılık arar. Şöyle bakacaksanız Bozkır'a bakacaksınız. Denize bakacaksınız ama dağlara da bakacaksınız. O ihtişamı göreceksiniz. Göz hayl istemez. Çünkü iş dünyamız gözle eğitiliyor özellikle. İş dünyamızda da hayal yok, sınır yok. Bu şekilde donanmış bir insan şehre gelip hizmetine başladığı zaman her ne iş yapıyorsa o hizmetinde oradan biriktirdiğini kullanır ve oradan aldığı sonsuzluk duygusunu Tabii. kendi eylemleri üzerinde değer olarak ekler ve böylece hayat bir anlam kazanır. Anlam nedir? Bir huzurdur, bir iç tatmin nedir? Bir kalbin, ruhun Artık başka bir şey isteyememe halidir diye düşünüyorum seküler manada. Buna erdiğiniz zaman zaten iş bitiyor. İşinizi yaparsınız ama bir başka dünyada yaşarsınız iç alemi olarak. Ve o dünya mutlaka dış dünyaya yansır. Eyleminize yansır. Ve insanlar aynı eylemi yapan iki kişi de bu farkı görürler. Bir kısmı anlam verir, bir kısmı veremez ama görür. Evet böyle benim Eyvallah anlamla abicim. ilgili e, siz dağlara bakmak deyince e, Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in e, bir sözü geldi aklıma Uhud bizi sever biz de Uhud evet. diyor evet. bana evet. çok dokunaklı geliyor evet. bu evet. bir de Uhud gazinesi evet. var o da çok Tabii. mühim bir gazve tabi Yunus'ta var ya Arafat dağdır bizim dağımız diyor yani yani bu dağlar bizim evet. memleketimizde de bol maşallah yani bir başka hadise evet mesela ben ayplerden geçerken çok heyecanlanmıştım O da, da muhteşem yani o nakış gibi Cenab-ı evet. Hak işlemiş Demiş. tabiatı yani onun yaratışındaki güzelliği idrak ediyorsunuz kendi acizetinizi evet ve bir yandan da o güzelliğin bir parçası olmakla e, ...içinizde beliren yükseliş umudunu görüyorsunuz. Çok haklısınız. E, yani o dağları o kadar güzel yaratan... ...sizi de o kadar güzel yaratmış aslında. O dağlar bizim bir aksimiz bir yandan... ...bir yansımamız. Evet. İçimizde de onlardan var. İçimizde de mağaralar var. İçimizde Aha. de bulutlar, gökyüzü, güneş Çok var. Çok güzel, evet. İçimizde de var tabii yani... ...iş i̇şte dünyamızda da var. Onları bize fiziksel olarak gösteriyor ki... Ey kulum sen iç dünyadaki kendi dağını, kendi ufkunu, kendi semanı, kendi yıldızını hisset, keşfet. İç dünyanın zengin ve sonu yok. Bu dağların sonu var. Bunlar fiziksel objeler. Ama iç dünyamızdaki dağların, iç dünyamızdaki Allah mahvuda değilizlerin, yıldızların, semanın sonu yok. Gidiyor bir yere doğru yani. Sonsuzluk fikri. Biz sonsuza orada açılıyoruz zaten. Bir de buna muhabbeti eklersek. Tabii. Yani gönlün sevebilme yeteneğini Tabii. fark edip eklersek. Evet. Muhabbetle bakabilirsek. O zaman bir reçete olarak e, ben bir yere yapmıştım ve çok memnun kalmıştım. Büyük şifa bulmuştum. Bir grup arkadaş. E, Bursa'da buluştuk. Bursa'daki dostlarımızla beraber da böyle zorlu bir parkurda bir üç saat, dört saat süren bir tırmanış yaptık. Ya. Bir dağ yolculuğu yaptık. Muhabbet, hem muhabbet vardı. Tabii. Muhabbet hem de gayret vardı. Evet, gayret vardı. O dağı yürümek aslında insanın kendi içine yürümesi demek. Tabii. Çünkü orada... Hem e, o yüksekliklere çıktıkça gördüğünüz manzara e, sizi birden içinizle buluşturuyor ve kendi içinize doğru yürümüş oluyorsunuz. Muhasebe yapıyorsunuz. E, kendinizle ilgili, Allah'la ilgili, Allah'la rabıtanızla ilgili, insanlarla rabıtanızla ilgili e, bir sürü soru kendinize sorma imkanı buluyorsunuz. Anlam... Şöyle bitirelim mi hocam? Bitirelim, ee, ayı, tabii. Anlam e, hepimizin kendi kendine uğraşarak, didinerek, alın teri dökerek, çaba harcayarak bulması gereken bir şey. O bizden gökten zembile inmeyecek. İnmiyor, evet. Uğruna çile çekmedik. Şifreleri burada var ama evet. bir şey, çaba bize ait olacak. Çaba bize ait olacak. Evet. Gayret bizden, tevfik Allah'tan, Allah'tan evet, olacak. Evet. Gayreti elden e, bırakmamamız lazım. Ama en azından... ...şunu salık verebiliriz... Te, ...tabiatın içinde... ...sevdiklerimizle, muhabbet... ...ettiklerimizle... E, ...uzun yürüyüşlere çıkalım... ...tabiatı temaşa edelim... Evet. ...dağları, ağaçları, ovaları... ...dereleri... Ve ...yalnız kalmaktan edelim. korkmayalım... ...yalnız kalmaktan, sıkılmaktan korkmayalım... ...korkmayalım... E, ...büyük buluşlar hocam... ...büyük eserler hep sıkıntıdan çıkmış... ...değil mi? ...can sıkıntısı... Tam aksine insanın yeni bir şeyler ortaya koyabilmesinin adeta mayası gibi. Canı sıkılmayan insandan korkun diyorlar. Ya. Yeah. Bugün insan ne yapıyor? Bir sonraki programda inşallah konuşalım bunu. Can sıkıntısından kaçmak için ekran açıyor sürekli. Ekranda hoplayanlar, zıplayanlar, evet. oynayanlar. Onun da zihnini meşgul ederek can sıkıntısından kaçmaya çalışıyor. Tam aksine o can sıkıntısını mayalanmaya bıraksa... Oradan öyle tatlı yoğurtlar çıkacak. Değil, değil mi? Evet. Evet. evet. Ee, Çok doğru. Biraz buna da izin vermemiz lazım. Dolayısıyla iki programdır. Bir bize yazan, bir e, izleyicimizin, dinleyicimizin evet. e, sorusuna ya cevap. Abi da güzel oluyor çalıştık. çünkü güncel meseleler bunlar. Tabi. Ve hepimizin meselesi. Yani ben mesela bu meseleden beri değilim. Benim de anlam problemlerim olmuştur olur. Ve her yaşın kendine göre anlam problemleri vardır. Ama e, iç yol, içsel yolculuk, tabiatla temaşa. Ha, bir de bu meseleyi e, dert edinmiş, kendini ifade eden, çözdüğünü söyleyen insanların yazdıkları ve bizzat onlarla olan mülakatlar, görüşmeler. Gönül insanlarıyla, Gönül, Allah insanları, evet, yani, insanlarıyla, düşünce insanlarıyla, düşünce insanlarıyla, zaman zaman iz izi belki izi bilim insanlarıyla evet. da yani. Tabii. Başım sükutu öyden uçsuz bucaksız değirmen diyor Tampınar. Bakın şimdi başım sükutu öyden uçsuz bucaksız değirmen için muradına ermiş abasız postsuz bir derviş. Ne içindeyim zamanı ne de biz bütün dışında yekpare bölünmez anın parçalanmaz akışında başım sükutu öyden uç, uçsuz bucaksız değirmen için muradına ermiş abasız postsuz bir derviş diyor. Yekpare an Yekpare. bana o şiirde çok kıymetli gelir. Değil mi? Çünkü biz fragmente edilmiş, parçalanmış anlarda yaşıyoruz. Yani bir sohbet yaparken birdenbire cep telefonumuz zırıldıyor ve o anı parçalıyoruz. Evet. Hiçbir ana tam manasıyla kendimizi derinleştiremediğimiz için de manayı biraz da orada kaybediyoruz. Mana yalnız kalabilmekle kendi başına yolculuklarla, kendi içine yolculuklara çıkabilmekle e, ve anı yekpare tutabilmekten kazanılabilecek bir şey. Yani cep telefonunu kapatacaksın kardeşim. Mana arıyorsan hayatın. <gülüyor> Çok <doğru. gülüyor> Ekranı kapatacaksın. Çok doğru söylüyorsun. ...yani ben şöyle şeylerle. Büyük karşısında... ekran'a bakacaksınız. Ee evet, büyük ekran'a bakacaksınız. Ekran. Evet evet. Huge ekran screen, huge screen. Evet evet. Burada evet. evet. en kaliteli şekilde hayatı izliyoruz, izleyeceğiz. <gülüyor> Ee, hoşça bak kendine zübdeyi i alemsin evet. sen, diyelim evet. onunla bitirelim Kıymetli hocam. teşekkür ben ederim ben teşekkür ederim efendim ee, değerli dinleyenler bir gönül sadası programının daha sonuna geldik bizlere değişik konulardaki fikirlerinizi düşüncelerinizi tartışmak istediğiniz tartışmasını istediğiniz e, fikirlerinizi yazabilirsiniz yahut bizlerin fikirlerinde Tavzihe tashihe muhtaç bulduğunuz noktalar olabilir onları da e, lütfen e, yazınız e, giderek hocamla interaktif bir programa doğru gidiyoruz değil mi hocam <gülüyor> evet. e, dinleyicilerimizle e, daha etkileşimsel e, karşılıklı konuştuğumuz bir e, programa Efendim, sohbet zaten interaktif de, Tabii. insanları tabii. görürsünüz yani onların yüz ifadelerinden, sorularından siz de etkilenirsiniz. Ama bu çağdaş imkanlardan bunu, bize bunu vermiyor. Radyoda, televizyonda böyle muhatabı görmüyoruz. O bakımdan buyurduğunuz çok doğru. O Size mailler geliyor. Oradan en azından biraz ne diyoruz bakalım. Biz ne, Murat hasıl oldu mu matlup onu görüyoruz. Çok güzel. Eyvallah. O zaman ben bir e-mail adresi de vereyim. kemalsayar.gmail.com adresinden... Programla ilgili düşüncelerinizi katılmak istediğiniz konuları katmak istediğiniz konuları bize yazabilirsiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.